Rızların izinde Habib İbni Zeyd el-Enşari radiyallahu anh Allah'ın Resulü yanındaki ashabına, Necid bölgesinden elçilerin getirdiği mektubu okumalarını buyurdu. Esasında Allah Resulü de, ashabı da mektubun pek hayra alamet olmadığını biliyorlardı. Peygamberimizin vahiy katibi Ubey bin Kâb, mektubu okumaya başladı. Allah'ın Resulü müseylemeden yine Allah'ın Resulü Muhammed'e selam olsun. Ben seninle birlikte peygamberlik vazifesine orta. Yeryüzünün yarısı bize, yarısı da Kureş kabilesine aittir. Ancak Kureş haddini aşan bir kavimdir. Mektup okunduktan sonra Hazreti Peygamber elçilere sordu: Siz ne diyorsunuz? Elçiler: Biz de onun dediği gibi diyoruz dediler. Mektubu gönderen Peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan müseylemeydi. Bu kez müseyleme haddini fazlasıyla aşmıştı ve yazdıkları yalandan başka bir şey değildi. Bu durum karşısında hiddetlenen Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Eğer elçilerin öldürülmeyeceğine dair bir kaydı olmasaydı, sizin boynunuzu vurdururdu. Hazreti Peygamber, Ubey bin Kağba şu mektubu yazdırdı ve elçilerle birlikte gönderdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Resulü Muhammed'den, yalancı peygamber Müseylemetül Kezzaba. Selam, Hidayete tabi olan kimselerin üzerine olsun. Bundan sonra bilesin ki yeryüzü Allah'a aittir. Onu kullarından dilediğine ihsan eder. hüsn akıbet ise müttakilerindir. Allah'tan korkan mümin kullara aittir. Sen ve beraberindekiler eğer tevbe ederseniz Allah da seni ve seninle beraber tevbe edenleri affeder. Medine, Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara kocak açıktan sonra Müslümanların Mekke'de çektikleri sıkıntılar sona erdiği gibi sulh ve huzur ortamında İslam hızla yayıldığı gelişti. Hicretin 9. yılına gelindiğinde İslam Devleti Arap Yarımadası'nın büyük bölümüne hakim olmuş, İslam orduları fetih üstüne fetih gerçekleştiriyordu. Müslümanlar kuvvetlenmiş, İslam Devleti'nin temelleri daha da sağlamlaşmıştı. Her gün efendimizin huzuruna Arap kabilelerinden heyetler geliyor, ona bağlılıklarını beyan ediyorlardı. Bu huzur ve sulh ortamını bozansa Necit bölgesinden gelen haberler olmuştu. Daha önce kabilesinden Benu Hanife heyeti ile gelip Müslüman olan Müseyleme İbni Habib isimli kişi kabilesine döndükten sonra İslam'dan çıktı. Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara karşı duyduğu kıskançlık duyguları onu tamamen esir aldı. Artık haset ve hırsının kölesi olmuş, akla hayale gelmedik sözler söylemeye başlamıştı. Çevresinde topladığı kişilere, ''Nasıl Muhammed bin Abdullah Kureş kabilesine peygamber olarak gönderildiyse, beni de Allah beni Hanife'ye peygamber olarak gönderdi.'' diyordu. Müseylemenin söylediği yalanlara kavmi menfaatleri sebebiyle inandı. Kendi kabirlerinin öne geçmesini istedikleri için, yani kabile asabiyeti sebebiyle onu desteklediler. Bir takım münafıklar ve müşrikler de onların yanında yer aldılar. Kavminden kimseler şöyle diyordu. Muhammed'in doğru, müseylemenin yalan söylediğini kabul ediyorum. Ancak kavmimin yalancısı, onun kavminin doğrucusundan daha iyidir. Müseylem'e daha ileri gidip, Rahman isminde bir melekten vahiy aldığını söylemeye başladı. Hatta Kur'an surelerini nazire yaparak sureler uydurmaya kalkıştı. Bunlar Kur'an karşısında görünç ve basit olsa da insanlar kıskançlık ve kabilelerini öne geçirme hırsıyla ona inandılar. Necid bölgesinden gelen haberler Hazreti Peygamberi ve Müslümanları çok üzüyordu. Müseylem'e gün geçtikçe etrafındaki insanların sayısını artırıyor, kuvvetleniyordu. Bozgunculuk ve sapıklığı artık tahammül sınırlarını aşmıştı. Hazreti Peygamber artık bir şeyler yapılmasının zamanı geldiğine kanaat getirdi ve ona bir mektup yazdı. Ancak mektubu cesur ve mert biri götürmeliydi. Zira bu görev tehlikeliydi ve göndereceği elçi bir anlamda ölüme gidiyordu. Efendimiz bu görev için Habib i̇bn Zeyd'i seçti. Habib, Hazreti Peygamber'in, ''Allah sizin aileyi mübarek kılsın.'' Allah sizin aileye rahmet etsin diye dua ettiği bir ailede dünyaya gelmişti. Ailesinin her bir ferdi İslam davası yolunda nice fedakarlıklarda bulunmuştu. Habib'in babası Medine'deki ilk Müslümanlardan olan Zeyd İbni Asım'dı. Medine'den Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere giden 70 kişilik grubun içinde karısı ve oğullarıyla birlikte yer almıştı. Annesi İslam dinini, Hazreti Peygamber'i korumak için silah kuşanan ilk kadın olan Ümmü Ammar'a nesibe el Kardeşi Abdullah İbni Zeyd ise Uhud Savaşı'nda Allah Resulü için kendini süper etmiş bir cengaverdi. Habib İbni Zeyd Akabe'de daha küçük bir çocuktu. Ancak Hazreti Peygamber'in elini küçük eliyle tutup biat ettikten sonra onun içinde yeni bir dünyanın kapıları açılmıştı. Efendimiz'e karşı sonsuz bir sevgiyle doluydu o güzel gönlü. Sonrasında da ailesinin diğer fertleri gibi İslam'ın fedakar ve cesur bir neferi olarak hizmet etti. Şimdi Hazreti Peygamber onu son derece zor bir görevle düşman topraklarına gönderiyordu. O ise gözünü kırpmadan bu görevi kabul etti. Baştan sonra silahlanıp Necid'deki Beni Hanife yurduna doğru yola koyuldu. Habib İbni Zeyd elleri ve ayakları bağlanmış bir şekilde korkunç bir kalabalığın karşısında dimdik duruyordu. Müselim'e, Hazreti Peygamber'in kendisine gönderdiği mektubu okur okumaz kan beynine sıçradı. Gözleri kin ve düşmanlıktan neredeyse yerinden fırlayacaktı. Gözü dönmüş bir şekilde topladığı adamlarıyla beraber Habib İbni Zeyd'i sorguya çekmeye başladı. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyor musun? dediler. Habib, ''Evet, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Buna şehadet ediyorum.'' dedi. Habib'in vakur duruşuyla verdiği bu cevap, Müseylem'in öfkesini daha da arttırdı. Avaz avaz bağırdı. ''Öyleyse seni paramparça edeceğim. Ne yaparsan yap.'' dedi Habib. ''Ben de senin yalancı olduğunu son nefesime kadar haykıracağım.'' Aldığı bu cevaplar karşısında Müseylem'e daha fazla öfkelendi ve sormaya devam etti. ''Ya benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun?'' deyince, Habib, onu can evinden vuracak cevabı büyük bir soğukkanlılıkla verdi. ''Ey yalancı! Ey Allah'ın düşmanı! Seni asla tasdik etmeyeceğim!'' Müseylem'i öfkesinden titriyordu. Habib, yanı başında duran celladına kükredi. ''Onun vücudundan bir parça kes!'' Cellat, kılıçıyla vücudundan bir parça kesmesiyle beraber Habib yere yuvarlandı. Müseylem'e sorusunu tekrarladı. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyor musun? Habib, evet. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ben buna şehadet ediyorum. Ya benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun? Habib, asla kabul etmeyeceğim dedi. Öfkesinden bir canavara dönüşen Müseylem'e her seferinde soruyor, istediği cevabı alamayınca da işkencesine devam ediyordu. Habib İbni Zeyd'in azimli ve cesaretli duruşu karşısında herkes şaşkınlık içerisindeydi. Bütün eziyetlerine rağmen Habib'in inancında en ufak bir sarsılma ve değişme olmadı. O, ''Muhammedur Resulullah'' diyor, başka bir şey demiyordu. Allah'a ve Resulüne olan imanı, sevgi ve bağlılığı çetin bir imtihandan geçiyordu. Hiçbir darbede korkmadı, sarsılmadı. Düşmanlarının eziyetleri onu daha da güçlendirdi. O, Akabe'de Resulullah'a verdiği sözü hiç unutmadı. Bir çocuk safiyetinde olan imanında hiç değişme olmadı. Küçücük elleriyle tuttuğu Resul-i Ekrem'in ellerini son nefesine kadar bırakmadı. Şehadeti yudum yudum içerek Cenab-ı Allah'ın en güzel mertebelerinden layık oldu. Annesi Nesibe Hatun'a şehadetini haber verdiler. Küçük oğlu, Ciğer paresi Habib şehit olmuştu. Ama o, imanının verdiği metanetle şöyle dedi. Onu bugünler için doğurdum. Allah'tan onun için ecir diliyorum. O küçükken, akabe gecesi Resulullah'a biat etmişti. Büyüyünce ona verdiği sözü tam olarak yerine getirdi. Eğer Allah müseylemeye karşı bana bir imkan verirse, arkasından kızlarını mutlaka ağlatacağım. Hz. Ebu hilafeti zamanında Nesibe Hatun'un dileği de yerine geldi. Hz. Ebubekir radıyallahu radiyallahu anh, Kezzab'ın üzerine bir ordu gönderdi. Bu orduya Nesibe Hatun ve oğlu Abdullah İbni Zeyd de katıldı. Yemame Savaşı'nda Müslümanlar yalancı Müseyleme'ye büyük bir hezimet yaşattılar. O ve ona inananlar bir daha başlarını kaldırmaya cesaret edemediler. Nesibe Hatun savaş meydanında haykırdı. ''Nerede o Allah'ın düşmanı? Bana Allah düşmanını gösteriniz.'' dedi. Büyük bir cesaretle savaşın orta yerinde safları yararak yalancı Müseylemetül Kezza bağırıyordu. Müslümanlar ona Müseylemenin aldığı darbelerle yerde yatan cesedini gösterdiler. Allah onun dileğini kabul etmişti ve oğlunun intikamını almıştı. Abdullah İbni Zeyd, Nesibe Hatun, Zeyd İbni Asım ve Habib İbni Zeyd İmanla yoğulmuş ve kenetlenmiş kutlu bir aile İslam'a ve Müslümanlara adanmış bir ömür Onlar ilk andan son nefeslerine kadar sözlerine sadık kaldılar Allah'a ve Resulüne olan sevdaları Hayatlarıyla ve ölümleriyle her Müslümana örnek oldular Allah Resulünün işaret ettiği en parlak yıldızların arasına adlarını yazırdılar